Fil Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Beş ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Elm tara keyfe feala rabbuka bi ashabil fil Ey Muhammed Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi Alam yecal kaydahum fi tadlil Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı Ve arsala alayhim tayran ababil تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ min سِجِّيلٌ Rabbim onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. فَجَعَلَهُمْ <gülüyor> Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı.